19. lemah İktisat kısalesi. İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulû reşrebû ve lâ tuskifû Yiyin için, fakat israf etmeyin. Şu ayet-i kerime, iktisada katli emir ve israftan nehy-salih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede yedi nütle var, birinci nütle. Halik-ı Rahim, ney-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükrezliktir. Nimete karşı hasaretli bir istihdattır. İktisat ise nimete karşı ticaretle bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmet ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medan sahat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebep i hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. İkinci müfte, Fatır-ı Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış, Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı, asit ve damarları, telefon ve telgraf telleri gibi. Kuvve-i zayika ile, merkez-i vücuttaki mide ile bir medar muhabereleridir ki ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa yasaktır der, dışarı atar. Bazen de bedene menfaatı olmamakla beraber, zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. İşte madem ağızdaki kullu-i bir kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. O saraya veya o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş mülkünden ancak beş derecesi muhafık olur, fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. İşte bu sırda şimdi iki lokma fazla ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden hediye 40 para. Diğer lokma en ala baklavadan on kuruş olsa, bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur, misavidirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine misavidirler. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler, Yalnız ağızdaki kuvve-i zaikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatır için 40 paradan on kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edesin. Şimdi, saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber, kapıcıya dokuz defa fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır, hakim benim der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak. ihtilal verecek, yangın çıkaracak, aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte iktisat da fena. hikmet ilahiyeye tevfik-i harekettir. Kuvve-i zaikayı kapıcı hikminde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıp hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihai hakikiyi kaybeder. Temevû et-i meden gelen, sun'î bir iştihâ-i kâzıbe ile yedirir. Hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Üçüncülükte, Sadık, ikinci müktede, kuvve-i kapıcıdır dedik, evet. âl gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun tenezzüzü, hatırı için ıslatata, ve bir dereceden on derece fiyata çıkmamak gerektir. Fakat hakiki ehli i şükrün ve ehl hakikatın ve ahli kalbin kuvve-i 6 altıncı sözdeki muvazenede beyan edildiği gibi, kuvve-i rahmet ilahiyenin matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş kıtründedir. Ve o kuvve-i zayikada taamlar adedince mizancıklarla nimet ilahiyenin elvaını takmak ve tanımak, بیشکر معنی یک سوختن به جسد می ده یا خبر دادن است. اینجا این سوخته. کوچیزایی که فقط مادی جسد نمی بیند، ممکن است قلب، روح، عقل داشته باشد. می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید می دانید ...ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şahkıyla lezzetini takip edebilir... ...ve o kuvve-i zaikayı taşıyan insanı şu türde istiğman etmek için leziz taamları tercih edebilir... ...bu hakikata işaret eden bir hadise ve bir keramet-i gavsiyye. Bir zaman. Hazreti Gavs-ı Azam Kuddisesi Ruhu, Şeyh terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş... O muhterem ihtiyarı gitmiş, oğlunun hücresine bakıyordu. Oğlu bir parça kuru ve siyah etmek diyor. O duya zaafiyetiyle, validesinin şefkatini gelbetmiş, ona acımış. Sonra Hz. Gavus'un yanına şefkat için gitmiş, bakmış ki, Hz. Gavus kızartılmış bir tavuk yiyor, nazdarlığından demiş, Ya ustav, benim oğlun açlıktan ölüyor, sen tavuk yersin. Hz. Gavus tavuğa demiş, O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek tabundan dışarı atıldığını muhtemet ve mevsup çok saklardan. Hazreti Gavs gibi keramat-ı harika hariyeti dünyaca meşgul bir zatın bir kerameti olarak manevi tavatülle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. İşte Hz. Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki, melakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzet-i şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yürüyebilir. Dördüncü müste, iktisat eden maişetçe aile belasını çekmez mi alimdeki la ya'ulu menik fese hadisi şerifi sırrıyla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 Hatta dokuz sene, şimdi otuz sene evvel, benimle beraber Burdu'ya net yedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemek için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. O zengin reislere dedim, gerçi param pek hızlı, fakat iktisadım var, kanaata alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve Musurra'nın tekliflerini reddettim.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 Evet, iktisat etmeyen, zillete ve manen bilenciliğe ve sefalete düşmeyen namzettir. Bu zamanda ısrafata medar olacak para çok pahalıdır. Mukadilinde bazen haysiyet, namus, üşek alınıyor. Bazen mukaddesat ediniye mukadil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Demek manevi yüz lira zararla maddi yüz paralık bir man alınır. Eğer iktisat edin. Hacat-ı zaruriyeye iktisar ve iştisar nefas etse, inallahu vel rezzakudu lukuvvetil mekin, şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kudret sahibi olan Allah'tır sırrıyla. ve man dâbeti fil ardı illâ alellâhi rızkuhâ, yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın. sarahatıyla, olmadığı tarzda, Yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt diyor. Evet, rızık ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızık taahhüt-ü Rabbani altındadır. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa, o zaruri rızkı her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. İkincisi, rızk-ı mecazidir ki, su istimalatla, Hacatı ı gayr-ı zaruriye, hacat zaruriye hükmüne geçip, görenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. İşte bu rızık ta'ahud-ı Rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek hususen bu zamanda çok pahalıdır. Başka izzetini feda edip zilleti kabul etmek, bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen büyük bilencilik naziketine düşmek. Bazen hayat-ı ebediyyesinin nuru olan mukaddesat-ı dinliyesini feda etmek suretiyle o berekitsiz, menhus malı alır. Hem bu fakr-ı zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana dikkat-ı cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayr-ı meşru bir surette kazandığı, parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acık bir zamanda, şu kalimallarda, zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü inne darurate tukaddaru bi kadriha. Sülîla. Haram maldan mecburiyetle zaruret derecesine alabilir, fazlasını alamaz. Evet, mustar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Ham muz aç adamın huzurunda kemal ile lezzetle fazla yenilmez. İktisat sebebi izzet. ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka'a, bir zamandı. Dünyaca sefavetle meşhur, Hatem-i Ta'i mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gövenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, ona dedi. Hatem-i Ta'i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. sen oraya git. Beş kuruşu çalı yüküme beden beş yüz kuruş alırsın. O Muktesip ihtiyarı demiş ki, ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatim-i Tâi'nin almam. Sonra Hatim-i sormuşlar, sen kendinden daha cıvanla aziz kimi bulmuşsun? Demiş. İşte o saharada rast geldiğim o Muktesip ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha cuvan mert gördüm. Beşincilikten Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden en fakir adama, en zengin adam gibi ve gedaya, yani fakire padişah gibi lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet. Bir padişahın Ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iftahsızlık ve yediği en ana baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Câhi hayrettir ki bazı müsrif ve mübezzil insanlar böyle iktisatçıları kısset ile itham ediyorlar. Haşa! iktisat izzet ve cömertliktir. hisset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keşfiyetlerinin iç yüzüdür. Bu hakikati teyit eden,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 Ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek anlız dedim. Bir okkabal da benim vardı, o üç arkadaşım. Gerçi müstakim ve iktisadı takvil edenlerdendi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir hasletle iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okkabalı bitirdiler. Ben gülerek dedim. Sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okkabanımı iktisatta sark ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem İllahi Hamd. O kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık verip mühim sevaba medar oldu. Haşiye yani büyükçe bir çay kaşığı iledir. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telakki etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civan mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında mülvi bir gizlet ve büyük bir bereket yüksek bir sabah gizlendiğini gördük. Ve o civan mertlik ve israf altında eğer vazgeçilmeseydi bir ve belgün eline tamahkârânı, Ve muntazarağına bakmak gibi hıstetten çok aşağı bir haleti netice verirdi. Altıncılıkta. İktisat ve hıstetin çok farkı var. Tevazu, nasıl ki ahlak-ı seyyiden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir hasret-i memduhadır. Ve vakar, nasıl ki kötü hasretlerden olan tekebbülden manen ayrı ve sureten benzer bir hasret-i memduhadır. Öyle de. ahlak-ı âlü peygamberiyeden olan ve belki kainattaki nizamı hikmet-i ilahiyyenin medarlarından olan iktisat ise, sekillik ve bakillik ve tamahtarlık ve hırsın bir halifası olan kısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu hakikatı teyit eden bir vakıa. Sahabenin abadile-i seb'ay meşguresinden olan Abdullah İbni Ömer Hazretleri ki, خلفي رسول الله olan طارق أزام حضرة أمر رضي الله عنه. إنهم ورئيق مخضوم وصحاباء علماءنّين. فينّ من فضّلّنّه من أولياء الله. فينّ من أحبّنّه من أحبّ الله. فينّ من أحبّنّه من أحبّ الله. فينّ من أحبّنّه من أحبّ الله. فينّ من muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış,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 Ne o hissettir ve ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sırada bir işaret olarak La israfatil hayr tema la hayyatil israf demiş. Yani hayırda ve ihsanda fakat müstahat olanlara israf olmadığı gibi. Israfta da hiçbir hayır yoktur. Yedincelikle İsraf hırsı intihac eder. Hırs üç neticeyi verir. Birincisi kanaatsizliktir. Parasızlık ise saye, çalışmayı şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir, tembelliği atar. Ve meşru helal az malı hak edip, gayrı meşru külfesiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. Haşi İktisassızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayat-ı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat, tenakus eder. O millet de tedenni edip, sukut eder, fakir düşer. Hırs'ın ikinci neticesi, kaybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak ve istisgale maruz kalıp, teslimat ve muavenetten mahrum kalmak. Hatta el-haris-u haibun hasir, yani hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir olan bari bu mesele ma'ya sabah edilir. Hırs ve تسيراتي، tesiratı, عالمين بدعوة بنيش بجذوره bir يقول. cereyan ediyor. En cümle, أشجار الغطري كناعاتهم، أن غرسهم onların غرسهم onlara koşturduğu gibi, hayvanatın hırsla, meşakkat ve غرسهم içinde غرسهم koşmaları, hırsın büyük zararını ve غرسهم أن غرسهم gösterir. غرسهم zayıf غرسهم yavruların, غرسهم أن غرسهم أن غرسهم أن غرسهم أن غرسهم olmadığı bir yerden onlara atması ve canavarların hırsla noksan ve münevves rızıklarına saldırması davamızı tarlak bir surette ispat ediyor. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaatkarhanesi mükemmel rızıklarına neden olması ki, ve kim ki maymun gibi zeki hayvanların hırsla rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından ciliz ve zayıf kalmaları. Yine hırs ne derece sebebi neşak ve kanaat ve ne derece medar rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile, ile, hile dolabı ile rızıklarına zilletli ve sefaletli gayri meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahraniyeşinlerin yani bedelilerin tanatkarane vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kafi rızkı bulması yine meskur davamızı katkı ispat eder. Hem çok alimlerin karşı iki, İran'ın adil padişahlarından Nuh Şerevan-ı veziri, akılca meşhur alim olan Büzül Cümerh'den Büzül Mir sormuşlar. Neden ulema ümera kapısında görünüyor da ümera ulema kapısında görünmüyor? Halbuki ilim emaretin tevkindedir. Cevaben demiş ki, ulemanın ilminden, ümeranın de. Yani ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ulemanın kapısına gidip ilme arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetine dahi bildikleri için ümera kapısında arıyorlardı. İşte bu zülücümer ulemanın arasında fakir ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette teybil ederek nazikane cevap vermiştir. Hüsret. Ve ediplerin karşı uç, bunu teyit eden bir hadise. Fransa'da ediplere iyi bilencilik yaptıkları için bilencilik vesikası veriliyor. Süleyman düştü. Zekavetlerinin verdiği bir hırseviyle takr hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların futüri kanatkarane vaziyetleriyle zenginleşmeleri dikkatli bir surette ispat edildi. Risk helal, az ve iftikara göre gelir. İktidar ve ihtiyar ile değildir. Belki o rızk-ı helal, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiktir. Çünkü çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir. El-kanaatü kenzunlâ yetnâ. Kanaat tükenmez bir tezinedir hadisinin sırrıyla. Kanaat bir defineyi hüsnüma işe ve rahatı hayattır. Hirs ise bir madeni hasaret ve sefalettir. Üçüncü netice. Hırs ihlası kırar. Amel-i أطريديه zedeler. Çünkü bir كان أهلّ كعبانة حرصاً، فهذا الحرص ينادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص çok المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، هذا الحرص ينادي المُنادي، Hayatından الحرص ينادي açar. Mütemadiyen şekval gelir. Kaş 7. Evet hangi müsrifle görüşsen şekvalar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da yine biri şekval edecektir. En hatir. Fakat kanaattar bir adamla görüşsen şükür işiteceksin. Hem iklası kırar, rüya tapısını açar, hem izzetini kırar, bilencilik yolunu gösterir. İktisat ise kanaati intac eder. Az zaman kanaa zellemen kanaat kanaat eden aziz olur tamah eden zillete düşer hadisin sırrıyla kanaat izzeti imtaç eder hem sahaya ve çalışmaya teşkil eder şevkini ziyadeleştirir çalıştırır çünkü mesela bir gün çalıştı akşamda aldığı ciddi bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz Çalışsa da çalışır. Hem iktisaptan gelen kanaat, sükür kapısını açar, şekvah kapısını kapatır. Hayatında daima şakir olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan isteyena etmek cihetinde teveccühlerini aramaz, ihlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. İktisatsizlik ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki, Ben dokuz sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menabi servetini göremedim. Allah rahmet etsin. Oranın müftüsü birkaç defa bana dedi, ahalimiz fakirdir. Bu söz benim dikkatime dokundu. Beş altı sene sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlanma baktım. Merhum Müftü'nün sözü hatırıma geldi. Subhanallah dedi, bu bağların mahsulatı şehrin hazretinin pek tevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lazım gelir. Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatlerin dertinde bir rehberim olan bir hatıra-yı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket katmış ki o kadar menavi servetle beraber... o merhum müftü, ahalimiz ah, fakirdir diyordu. Evet, zekat vermek ve iktisat etmek, malda bir cüzde, sebebi bereket olduğu gibi. israf etmekle zekat vermemek, sebebi ref-i bereket olduğuna hatsiz muhakkak vardır. İslam fükemasının aflatını ve hekimlerin şeyhi ve filozofların ıslabı dahi meşhur Ebu Ali i̇bn Sina yalnız tıp noktasında, kuru içme ve susma ayetini şöyle tefsir etmiş demiş. Yamatıftı da ki beyten ve cem'a ve husnul kavlati kasrül kelam fqallim en ekente bibad ikin tejallad ve şifao fi'l-ihdan ve reis al-nufus eşed hala min ihlal at'am ala at'am yani imtib bi ki satırla topluyorum Sözün güzelliği kısaldığındadır. Yediğin vakit az ye. yedikten sonra 4 saat kadar daha yemek. Şifa hazındadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı yiy. Mefsede mideye en ağır ve yorucu hal tam tam üstüne yemektir. Haşiye yani vücuda en muzur 4-5 saat faasıyla vermeden yemek yemek. Veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. سُبْحَارِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ Seni her türlü nüksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sen misin? hayret ve medar-ı ibret İktisat misalesini üçü acemi olarak, beş altı ayrı ayrı müstensi, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı müshadan yazıp, birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir müshanın elifleri duasız 51 Dua ile beraber elli üçte tevafık etmekle beraber. İktisat misalesinin tarihi, telif ve istinsahı olan Rumi'ce 51. ve Arabi 53 tarihinde tevafuklu ise şüphesiz tesadüf olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye senî iktisat kesinliyesi layıktır. Evet, zaman iki sene sonra bu keramet ve iktisadiyeyi ikinci tarb-ı her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla benim nev beşer ve herkes... ihtisada mecbur olmasıyla ispat.